Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orç. Dünya Mirası Adalar programından herkese merhaba. Ben Derya Tolgay. Merhaba ben Asu Aksoy. Ve her zamanki gibi bir konuğumuz var. Çok değerli bir konuğumuz sağ olsun. Sağ Çok zor zamanlarda koşturmacınız arasında bize vakit ayırdınız. Çağdaş Fotoğraf Sanatı'nın Türkiye'nin en önemli temsilcilerinden biri efendim. Murat Germen. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Evet hoş geldiniz. Hı -hı. Şimdi Amerika'da MIT Üniversitesi'nde e, mimarlık yüksek lisans yaptık, yaptınız hı hı. ama bir de e, altın madalyanız var onu söylemeden geçmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Halen ya, yani değerli bir tecrübeydi <gülüyor> e, onu sonuna kadar kullanmak istedim o kendiliğinden evet. geldi yani böyle bir e, hedefim yoktu açık e, yani samimiyetle söylüyorum. Evet ama evet. MIT'de bu madalyayı evet, yani almak bir, kolay bir değil, şey değil evet. Onu biliyoruz. Evet kolay değildi doğru <gülüyor> <gülüyor> yani bir şekilde oraya geldi iş o da tabii evet. sevindirdi beni. <gülüyor> Harika. Şimdi halen Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Hı -hı. fotoğraf, sanat ve yeni medya dersleri vermektesiniz. İki adet monografik kitabınız var ama çalışmalarınızın toplandığı sizin için yapılmış bir monografik kitabı da var. Hı -hı. Birçoğu yurt dışında kişisel ve karma 80 üzerinde serginiz oldu. Birçok eseriniz yerli ve yabancı sanat koleksiyonlarına dahil edildi. Mimari bakış açısını ve teknolojinin sunduğu imkanları fotoğraf sanatıyla birleştiriyorsunuz. Derdiniz galiba aşırı kentleşmenin insanın doğada neden olduğu tahribatı e, dert ediniyorsunuz bunun üzerine eserler e, hı hı. üzerine çalışıyorsunuz fotoğrafa bir ifade e, aracı hı hı. E, bir araştırma bir cümle kurma evet. aracı aynı zamanda Sadece görsel bir cümle oluyor hı hı. Şimdi Ben size Söz ve Asya vermeden önce küçük bir hatırlatma yapacağım Bizim Dünya Mirası Adalar Facebook sayfamız var Twitter ve Instagram var Biz bugün konuştuğumuz konuları bu Bir hafta boyunca hem sizin izin verdiğiniz görselleri, ile ilgili belki bize Dünya Mirası adalara da destek olabilecek belki linkleri paylaşacağız. Hı hı. Aynı zamanda sizin kendi Facebook sayfanız var. Orada da bu yaptığınız harika işleri takip edebilir dinleyicilerimiz. Bunları hı hı. da bir paylaşalım istedik. Hı. Şimdi mecburen bir kısa özet yapacağım dinleyicilerimize. Biz çünkü böyle bir yetimhane den öğrenme serisi devam ediyor bizde. Hı hı. Gerçi şey bitti ama <gülüyor> İKSV'nin yan etkinliği. Ama dinleyicilerimiz için küçücük bir şey söyleyelim. Şimdi Europa Nostra tarafından 2018 Kültürel Miras Yılı kapsamında tehlike altındaki 7 Dünya Mirası'nın arasında gösterilen Büyükada Rum Yetimhanesi'ne odaklı 206 odalı sessizlik, yani Büyükada Rum Yetimhanesi üzerine... Etütler sergisinde bu Galata Rum okulunda İKSV'nin yan etkinliği olarak yapıldı ve dört sanatçının da e, işleri burada yer aldı. Bunlardan biri sizdiniz. Hı hı. İşte Hera Büyüktaşçıyan, Dilek Winchester ve Ali Kazma da vardı. E, sergi 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı kapsamında ve Avrupa Birliği, Türkiye Delegasyonu ve Patrikhanenin de e, desteğiyle yapıldı. Evet, e, sergide sizin aslında işiniz tam bir yerleştirme Denebilir. Yani şeyi, yetimhaneyi bütün şeyiyle nasıl diyelim o muhteşem hacmiyle hafızasıyla Galata Rum Okulu'na görsel olmanın ötesinde bir deneyimsel bir varlık olarak sokmayı başardınız ve Şeyde de tanıtım metninde de diyorsunuz ki yetimhane benim şimdiye kadar en etkilendiğim mekanlardan birisi. Tabii hı hı. siz mimar da olduğunuz için, fotoğrafçı da olduğunuz için bunu birazcık açmanızı istiyoruz. Ee, seve seve şöyle bu binayı binayı taşımak gibi bir fikir vardı ve bunu Hera ile birlikte gerçekleştirdik. Her iki binada okul her iki binada Rum yapısı yani daha doğrusu Rum okulu ve bunu yaparken tabii hangi fotoğrafların orada olması gerektiği önemliydi çünkü çok sayıda fotoğraf çekildi çektim. Bunun da nedeni yani bina henüz şu an itibariyle tamamıyla yıkılacak gibi bir alarm vermiyor. Yani bir önemli bir bölümü dörtte üç kadar gibi bir bölümü hala ayakta, ayakta. Say sayabiliriz. Ama gene de tabii ki oraya başka fotoğrafçılar da girecektir muhakkak. Ama sanki yani... Buraya gir, giren son fotoğrafçılardan birisi mi olacağım acaba gibi bir endişe vardı açıkçası hmm. çekerken. Ve o yüzden e, binayı çekerken çok e, sayıda e, yani girebildiğim her yere girdim. Yani şey olarak e, yani e, ayağımın e, yere göçmeyeceği veya bana izin e, verilen e, olası her türlü mekana girip e, e, herhangi bir rekonstrüksiyon e, e, hmm. projesinde veya restitüsyon projesinde e, e, referans fotoğraf e, olarak kullanılabilmesi için o kafayla çektim yani. E, ama tabi diğerlerinde de daha çok o binanın ihtişamını e, yansıtmak e, işte sizin değindiğiniz konu yani bina beni o kadar etkiledi ki o harap haliyle bile Gerçekten içtenlikle söylüyorum hayatımda beni, beni en çok etkileyen yapılardan birisi oldu. Zaten bence Europan Ostranın verdiği karar da bunun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Yani hani tehlike, tehlike altında. altındaki dünyadaki 7 bina adam birisi evet. olmak da öyle kolay bir iş değil yani. Biliyorsunuz Avrupa'daki en büyük ahşap bina. Evet, ya öyle imvanları da var. Dünyadaki evet. ikinci, Avrupa'daki birinci falan. Yani zaten bu bunlar bile kendi başına bir aura oluşturuyor. Avra evet. demişken aslında böyle bir harabelerle ilgili acaba böyle bir fetişizm mi var diye geçenlerde bir panelde <gülüyor> böyle bir eleştiri gelmişti yani böyle bir fetişizm var mı? Ya aslında çok güzel bir konuya değindiniz ben ona şöyle bir örnek vereyim şimdi bizde çok öğren yeri var ya malum ben onların birçoğunu çok severim ve ee, yani orada bulunmayı çok severim ee, ve gözümde tamamlamaya çalışırım çünkü orada bir şeyler yıkılmıştır eksiktir ee, kolonlar yerdedir ee, onları parça parça görürsünüz ee, işte merdivenlerden genellikle platformların e, nasıl oluştuğunu onun, onların üzerinde binanın nasıl yükseldiğini e, hayal edersiniz ve gözün, yani kafanızın içinde binayı yükseltirsiniz sonra e, yani bu kafayla e, o öğren yerlerine gitme, gitmeyi sevdiğim için Atina'yı bir ziyaretimde, bu Stoa vardır ya yani ünlü hı hı. Atina'da. Onun rekonstrüksiyonu yapılmış halini görünce böyle hakikaten yani enteresandır <gülüyor> bir hayal kırıklığı hayal yaşadım. Kırıklığı. Çünkü tamamlayacak bir şey kalmamıştı bana. Hı. Hı. Yani tümüyle yepyeni, evet. işte zamanın izini taşımayan, patina, üzerinde patinası olmayan. Hı hı. İşte havanın çeşitli ufak çaptaki tahribatlarına maruz kalmamış yepyeni pasta gibi bir bina. Bu sıra İstanbul'a gelen yabancılar, turistler de yalnız en çok bunu kullanıyorlar. Hayal hı hı. kırıklığı yaşıyorlar İstanbul'da. Hı hı hı hı. Bazı çünkü hı. muhitlerde böyle rekonstrüksiyonlar, işte evet. böyle pasta gibi yapılmış hı hı. yenilemeler hı hı. diyelim bu tür uygulamalar var. Ah keşke tabii. yapmayaydınız evet. diyeceğiniz değil mi? Evet. evet şimdi yetimhane tabii şu anda hakikaten... Yıkılmak üzere olan hı -hı. bir kültür varlığı. E, ve şimdi bu kültür varlığının nasıl tekrar hayata ile ilgili büyük bir e, düşünceler, toplantılar, tartışmalar yapılıyor. Ve hı -hı, sizin hı -hı. işinizde aslında bu bağlamda bir görsel e, malzeme getiriyor hı -hı. kamuoyuna. Hı -hı. E, siz bu görsel malzemeyle aslında bir çeşit düşünce üretiyorsunuz. Hı -hı. Nasıl bir düşünce üretiyorsunuz? Yani... Ne demek istiyorsunuz o fotoğraflarınızla? Ya şöyle bir kere hani fotoğrafla olan ilişkimi aktarmaya çalışayım. Fotoğraf hakikaten bence bir düşünce biçimi olarak sayılabilir. Bu neyi çekmek istediğinizden onu çekmenize kadar ondan sonra o çektiklerinizin post prodüksiyonunu yapmaktan post prodüksiyonu yapılmış ve ortalığa çıkmış ya basılmış ya işte internette paylaşıma açılmış fotoğrafların oluşumuna kadar bu bir süreç. Yani siz baştan bir şeye karar vermelisiniz ki onun görsel sonucu ona göre olsun. Ve mesela benim bazı özel çekim tekniklerim var. Yani her ne kadar yüksek çözünürlüklü bir makine kullanıyor olsam da mesela o bu ebatlarda bir fotoğrafı duvara giydirebilmek için hakikaten baya bir piksel sayısı gerekiyor ki onlar hakikaten doğru düzgün şimdi orada mesela böyle bulanık pikselize bir fotoğraf görseydiniz hiç size o etkiyi vermeyecekti yani buna, buna bu teknik konulara varana dek bu bir görsel aktarım bir düşüncenin görselleşmiş hali ve ona göre çeşitli stratejiler izlemeniz gerekiyor e, ve e, bu, bunu e, yaparken de e, yani olabildiğince e, hani bazı e, nasıl diyeyim kurallar var e, onlara e, onlara dikkat etmek gerekiyor yani e, ortaya çıkan sonuç istediğiniz gibi olsun sizin e, aktarmayı umduğunuz gibi olsun e, ve e, buradaki e, düşüncelerden bir tanesi de işte o tarif etmeye çalıştım yani ben buradan büyük, çok bir, bir haz duydum buradaki fotoğraf setine illa böyle bir ağıt gibi bakmayın. Yani ben bu bina ne kadar güzel, ne kadar ihtişamlı ve biz bunu acilen yenilemeliyiz, el atmalıyız buna hmm. ve bu binayı e, tekrar e, ayağa dikmeliyiz e, gibi bir heyecan yani bu hmm. bir e, çok üz, üzgünlük hmm. ah canım gitti dev gibi bina e, kapı gibi bina gitti falan öyle değil yani bir heyecan vermek istedim ben insanlara hmm. o fotoğraflarla. oldukça verdiniz ha, iyice, aslında yani çok sevindim o yani e, yetimhanenin içine girilemiyor biliyorsunuz hı -hı, yasak hı -hı. E, Asu da ben de şanslılardanız. Avrupa Birliği büyük geçti geldiğinde hı -hı. bir kez daha birkaç kez daha da girebildik içine fakat giremeyen insanlar ...için e, harika bir e, öğrenme yeri oldu gerçekten hı hı. yetimhaneden öğrenmek oldu hı hı. çünkü çok uzaktalar çok kişi bilmiyor hı hı. ve sizin yaptığınız bu işlerle kendini e, oradaymış gibi hı hı. E, gördüler ve merak ettikleri için de başka yerlere kapılar doğru açıldı hı hı. öğrenmeye merak ettiler hiç bilmedikleri bir kapalı kutu gibiydi aslında evet, evet. ve bir şekilde o kutuyu açma şansı verildi hı hı. bize ve o yüzden de kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani hatta o yerden çekilmiş yani yer hizasından çekilmiş, binanın içinde çekilmiş, binanın dışından çekilmiş normal işte tripod kullanarak mimari fotoğraf tekniklerinin gerektirdiği şekilde olan çekimlerin dışında bir de ben son zamanlarda yani 2-3 senedir falan bu insansız hava aracı da kullanıyorum. Yani İHA veya drone olarak hmm. adlandırdığımız. Onlarla da mesela binanın 4 pardon aslında 4 belki 6-7 kenarından tam 8'i tamamlayamadım. Bir iki teknik nedenden dolayı. Bir düşey panorama yapıp dronela, ee, bir çeşit aslında işte o e, hani gözünüzün önüne geldi mi böyle bir e, dikdörtgen prizma hmm. e, kutuyu böyle açarsınız böyle T gibi bir şekil çıkar <gülüyor> evet. e, falan ya yani biraz onu yapmaya çalıştım yani hani görsel olarak e, biz e, yani bir binayı kapalı bir binayı kapalı bir kutuyu e, milletin gözün önüne açtık işte o drone ile çekilen fotoğraflarda o açma eylemini bir şekilde gerçekleştirdiğimi varsaydım peki evet. bu fotoğraflarla aslında siz şöyle bir şey düşünüyor musunuz bu fotoğraflar gerçeğin yerine geçiyor hmm. Ve yani bu bina <gülüyor> ağır konu <gülüyor> <gülüyor> Evet, değil mi? yani bu bina korunabilecek mi nasıl korunacak hmm. filan falan bir taraftan bu tartışmalar sürerken aslında fotoğraflarla bu mevcut olan süreci siz dokümante etmiş oldunuz hı hmm. hı ee, ve buna bakmak e, belki insanlara yetecek ve onun yani bir gün o bina ortadan kalkarsa elimizde şimdi böyle bir müthiş bir görsel arşivimiz var. Hmm. Yani çok e, hakikaten ağır bir konu söylediğiniz <gülüyor> şey yani e, fotoğrafın e, ve fotoğrafı üretenlerin e aslında e, bir düştüğü bir tuzak bu e, olabiliyor yani özellikle zamanımızın tavırlarından dolayı yani bu Baudrillard'ın çok güzel bir şekilde söylediği gibi. E, e, bu temsil meselesi gör, görsel temsil meselesi öyle bir e, aşamaya geldi ki e, temsilin kendisi e, temsil ettiği şeyin yerine geçiyor evet. artık e, ve hakikaten büyük bir tehlike bu e, ve insanlar gerçekten onun e, doğru düzgün ve e, olabildiğince gerçeğe yakın bir temsilini e, gerçekten onun ta kendisi e, sanıp e, onunla yetinebiliyorlar çok, çok güzel bir uyarıda bulunduğumuz ama eninde sonunda da işte evet yani böyle bir tuzak olsa da yani bu fotoğrafların çekilmesi gerekiyordu. Ben yani ben şöyle bir şey hissettim yani keşke yani buradan o dileğimi dile getirmek istiyorum aslında. Yani keşke bir çok yüksek maliyet gerektirmeyen ve çatıdaki tahribatı olabildiğince minimize eden veya geçici olarak kaldıran bir e, çatı e, koruma projesi geliştirilebilse yani hı hı. E, Patrikhane de buna izin verse e, e, ve biz bunu hakikaten kitle kaynaklandırması olarak açsak e, hı hı. yani bir sürü var öyle web sayfasında herkes cebinden ne hı. kadar verebilir. Yani hakikaten ben e, e, o binayı kendi yaşadığım şehrin, kendi yaşadığım kültürün, kendi yaşadığım ülkenin e, önemli bir mirası olarak görüyorum ve ben buna bir şekilde katkıda bulunmak isterim sadece fotoğraf çekmiş olmakla değil. Yani e, hakikaten e, böyle bir e, e, şey e, ortam yaratılabilse ve hepimiz e, elimize e, e, cebimize elimize atsak ve e, yani ben bu, bunu rahatlıkla yapılabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle bir de da hmm. var burada hmm, hmm, hmm, hmm, orada hmm. etkili olabilecek. Hmm. Ayrıca bir de e, seçilmiş yani, bir e, sene 2018 bunun seçildiği sene tam zamanı sanki. Tam yani öyle, şöyle evet, de restorasyon evet. tabii çok uzmanlık gerektiren evet. bir şey. Ve demin konuştuğumuz gibi çok böyle <gülüyor> ay keşke yapmayaydınız diyebileceğiniz bile, diye restorasyonlar yapılıyor. Benim kastım acilen e, tahribatın daha ilerlememesi için, tahribatı dur, ta, yani o olduğu noktada durdurabilmek için çatıya bir önlem. Şu ilk aşamada çünkü gerisi zaten benim... Ee, uzmanlık alanım değil ee, evet. orada bir şey söylemem çok abes olur ee, bu konuda yani. tabi farklı yaklaşımlar var mesela Hı -hı. dün e, İtalyan e, kültürde e, recycling konusunda Hı -hı. E, İtalyanın işte 11 üniversitesi miydi neydi böyle çok sayıda katılımcının katıldığı bir, 3 senelik bir proje yapılmış recycling yani yeniden kazanmak geri döndürmek yeniden kullanıma sokmak diyebileceğimiz Hı -hı. kavramlar Şimdi bu bağlamda dün ben bunu konuşmalar sırasında düşündüm. Yetimhaneyi bir recycling e, olarak yani bu yetimhane e, şeyini oradaki hafızasını hı hı. ve binasını biz yeniden aslında yaşama sokmak istiyoruz. Hı hı. Sokulsun hı hı. diyoruz ve bu, bunu yaparken bir taraftan da o hafızanın da kullanılmasını unutulmasını değil kullanılmaya açılmasını istiyoruz. Bu hı. bağlamda fotoğraf aslında... Böyle bir hafıza işlevi mutlaka görüyor değil mi? Evet evet yani kesinlikle yani benim şu anda zaten yaptığım çalışmaların önemli bölümü özellikle son 5 senedir 5-6 senedir hafızaya yönelik. Ben onu şöyle anlatmaya çalışıyorum. Yani ileride bazı cümleler kurmak istiyorum ve şu an o cümleleri kurabilmek için gerekli kelimeleri topluyorum diyorum ona. Çünkü hafızayı da dillendirmek gerekiyor sonuç itibariyle cümlelerle. Ve fotoğraf bunun için tabii iyi bir araç ve onu tabii dille yani metinle desteklemek de kaydıyla. Ve hakikaten yani belli dönem belli kurgusal çalışmalar yaptım. Gene onlarda da işte benim kentle olan aşırı kentleşmeyle ilgili veya işte bu... Ee, ...insanın e, bitmez tükenmez bu doğaya karşı gerçekleştirdiği tahribat e, meselesine falan... E, ...kurgusal sayabileceğimiz işlerle de e, e, katkıda bulunmaya çalıştım. Ama yani son zamanlarda bu şeyi çok önemsiyorum yani belge oluşturmak. Çünkü ben bizim toplumumuzun en zayıf noktalarından birisi olarak görüyorum bunu. Biz yeteri kadar arşiv yapmıyoruz. Hmm. Yani arşiv yapmazsanız o zaman belleğinizi, hafızanızı unutursunuz. Sizin için, sizin ayakta durmanızı, güçlü bir şekilde ayakta durmanızı, iyi doğru bir konum ve duruş almanızı sağlayacak malzeme olmaz elinizde. Yani biz bu arşivsel eksiklikler yüzünden kimlik konusunda bile toplumun farklı kesimleri olarak mütabakata varamıyoruz. Neden? Çünkü elimizde yeteri kadar belge yok. Belki onlar... Ya da ya, ya yok ya da bazıları olsa da açılmıyor o belgeler falan halbuki onları bir açsak hepimiz herkes önüne koysa ee, şu an böyle e, keskin bir şekilde ayrı farklı düşünüyor gibi görünen e, toplum kesimleri belki bir araya gelecek ve Ortak bir hassasiyet geliştirecekler Sizin bu İstanbul'la ilgili çektiğiniz Fotoğraflar dolayısıyla ki kaç seneden Beri çekiyorsunuz Yani şöyle e, Aslına bakarsanız e, benim şu anda Yapı kredinin e, ikinci e, katında Yeni binadaki e, O eser hala görülebilir durumda Koleksiyonu aldıkları için böyle bir e, Üç boyutlu ifade yani Sadece elimde belgesel fotoğraflardan Bir şey yapmak istiyordum ama ifade biçimini de Biraz farklılaştırmak istedim e, Değişiklik olması açısından Mesela orada o bir buçuk metre üç metrelik bir yerleştirmedir ve 25 senelik bir kapsam içerisindeki fotoğrafları koyduğumuz daha sonra gözlemledim. Yani ama özellikle iyice yoğunlaşma hali son yedi sekiz seneye denk geliyor çünkü yedi sekiz senede tahribat da çok yoğunlaştı. Ya yani ben böyle bir resmen dur yahu elimizden gidiyor ee, yani bari hiç olmazsa bir kaydı olsun diye bir endişe duydum yani hmm. kaydı olsa kaç yazar tabii gitmiş elden falan filan ama en azından e, yahu böyle bir şey vardı e, diyebilmek için veya e, ben çok sıklıkla konuşmalara katılıyorum işte senede bir 25 ila 30 arası falan oluyor orada da genç insanlara e, e, dertlerimi anlatabilmek için işte o kelimeler o işe yarıyor yani o fotoğraflar kelime oluyor ve hmm. ben de onların üzerinden diyebiliyorum diye ki, diye biliyorum ki bakın biz ne yapmışız yani bir daha yapmayalım bunu Peki evet. ben de buradan adalara gelerek bir soru sormak <gülüyor> istiyorum size. Şimdi e, ist daha önce bilmiyorum adayla ilgili bir çalışma vesaire yaptınız mı? Şimdi İstanbul'a göre baktığınızda hani ada farklı bir e, <gülüyor> <gülüyor> coğrafya ve hani bu kayıplar e, nispeten e, çok çok az. <gülüyor> yani bir tarihi doğal e, miras <gülüyor> özelliğini sürdürerek bugüne kadar gelmiş. Biz de bildiğiniz gibi işte adaların e, dünya miras desteklerini alınması için, UNESCO'ya... ...dahil olması için çalışıyoruz. Hı hı. Buradan değerlendirebilir misiniz... E, ...adaları... E, ...nasıl görüyorsunuz... ...İstanbul'daki bu... E, ...kesintiye uğramış tarih, mimari... ...her anlamda İstanbul'la kıyaslayıp... ...bir de orayla ilgili... E, ...hani söyleyebilir misiniz... ...sizin gözünüzden... ...UNESCO'ya aday olabilecek... ...biricik özelliği falan... ...öyle var mı? Var mı? Anladım... <gülüyor> Aslında şöyle özellikle adalara odaklanan bir çalışma yapmadım henüz ama ilginçtir bu işte Kasım ayı sonuna doğru 25'inde hem benim bir küresel ısınmayla ilgili bir çalışmam var böyle yavaş yavaş biriktiriyorum soğuk coğrafyalara gidiyorum çünkü soğuk coğrafyalarda küresel ısınma bizim buralarda algıladığımızdan çok daha ciddi bir şekilde algılanıyor. Ve oradaki insanlar bizden daha endişeliler. Haklı olarak. Çünkü gözlerinin önünde eriyor yavaş yavaş. E, ve Grönland'a gideceğim ben. Grönland'da da e, yapacağım sunumun içerisinde e, benim e, şu son zamanlarda kent çalışmalarında odaklandığım bir e, ayrıştırıcı şehir ve birleştirici şehir e, kavramları var. İkisini e, birbirine hani, çatmaya çalışıyorum ve e, bu, bu, bu bunu da Hmm, bir e, Island Dynamics diye bir grup var bu hmm. konferansı düzenleyen daha önce de Svalbard adasına gitmiştim e, o konferans vesilesiyle e, ve e, e, tabii bir ada meselesi olduğu için e, benim o içeriğimi e, İstanbul'daki adalarla birleştirmek hmm. istedim ve öyle sununca çok heyecanlandılar. Hmm. E, çok güzel. E, ve o yüzden de ben <gülüyor> Biz de, de, e, yani, de heyecanlandı. E, yani adalar hakkında bir şey söyleyebileceğim ama tabii büyük <gülüyor> olasılıkla sizin yani ben sizden çok daha farklı şeyler söyleyebilecek miyim bilmiyorum ama en azından şunu söyleyeyim yani sorunu şimdi cevabı veriyorum. <gülüyor> Ee, cevap veriyorum. Ee, <gülüyor> e, şöyle, şöyle anlatayım. E, evet, kesinlikle bence e, e, çok doğru bir karar veriyorsunuz. E, yani e, bunun muhakkak e, e, UNESCO miras listesine alınması lazım ve benim gözümde adalar e, ideal İstanbul. ...yani e, İstanbul adalar gibi e, olmalı. Hı hı. E, diğer bir e, İstanbul'un bence pek bir anlamı kalmadı artık. Adalar en güzel İstanbul'u yansıtıyor. <gülüyor> Belki bir monografik çalışma oralardan gelir mi? Hani ee, yani <gülüyor> adalar... <ne, ne gülüyor> eden <olur>, başlayıp... <gülüyor> bayıla bayıla. Şah, bayıla şahane bayıla bir şey yani. olur. Bize de böylece ne bir envanter ee, çıkar? E, şahane. Ne olur. Evet. şahane olur yani. Birleştirici şehir dediniz. <gülüyor> evet. Demek ki adalarda böyle bir birleştiricilik görüyorsunuz. Öyle, öyle görüyorum çünkü şöyle... E, yani alçak katlı evlerden oluşuyor. Alçak katlı ev olduğunuz zaman insanlar birbirleriyle işitsel ve görsel e, e, iletişim kurma e, şansı bulurlar. Halbuki gökdelenlere yerleştiğiniz zaman herkes birbirinden kopar. Veya e, 8 e, şeritlik bir... E, ee, otoyol evet. olmadığı için adayı tamamıyla iki parçaya ayırmıyorsunuz falan filan yani e, orada her şey aslında birleştirecek üzerine doğayla İnsanlar... da birleştiricilik var Kesinlikle. hayvanla da birleştiricilik Kesinlikle bir var. program ha. daha yapalım mı siz gidin gelin sebe, sebe, <gülüyor> lütfen tabii ki. Tabii, çünkü tabii. açık radyoda bir de e, bu kutuplardaki erimenin sesleri e, yayınlanıyor arada bilmiyorum hmm. hiç dinlediniz ha, mi belki yo, yok, gidip hayır, geldikten gelmedi, sonra <gülüyor> <denk gelmedi>. aslında Grönland <gülüyor> evet, evet, ve yani, Svalbard'taki şeyleri de Aha. tecrübelerimi de anlatırım biraz efendim Programımızın sonuna geldik. Bir kez daha gelirsiniz belki. Evet, söyleme ee, söyleme. İstanbul kültür sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynayan sevgili Murat Germen konuğumuzdu bugün. Teknik masada Sevgili Ömer'e de çok teşekkür ediyoruz. Umarım İstanbul'a göre nispeten kendini koruyarak bugüne gelebilmiş, kesintisiz, tarihi, doğal ve kültürel bir mirası gözlemleyebildiğimiz İstanbul Adaları için yapılacak çalışmalarda efendim sizi de aramızda görürüz. <gülüyor> çok, yani her türlü katkıda bulunmaya hazırım. Harika. <gülüyor> çok güzel. Hoşçakalın Adalar hepimize. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçuklu